Affet Fazlaya kaçtım. Ama sen haldan anlarsın Şair adam ayrılıkta O namussuz ayrılıkta Firaklı şiirler yazmaz da ne yapar Benim aziz Leyla, Sevgili bela. Ya sen olmasan Ben, ben ne bok yerim Kendine iyi bak Bir daha Bir daha Hiçbir ana doğurmaz seni Bir daha Hiçbir cihan bulamaz seni Tekrar öperim Bütün bunlar beyhude biliyorum Şaheser olan Benim uçakla oraya gelebilmemdir Allah kahretsin bu hastalık Bu rezaletler ve bu aile mecburiyetleri Ne yapsam Gözlerinden öperim canım En çok da burnundan Gülme İzlediğiniz